Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbi alaamin, Rahman, Rahim, Malik, Yüme Dini, Neshhedu anla ilahe illa Allah, Almalik, Alhakk, Almuvin, Muhammedur Rasulullah, Alasadik, Alwaadu Alamid, Sallallahu Alayhi ve Alaihi ve Abladhi ve Azvajhi ve Atvaihi ve Kulafehi, Irashidin, Irushidin, Imeridin, Ibirzarei, Ikamidin, Ifi Ahde hususen minhum al imam ve haliyete resulullah'e al tahkik hazreti abi bıkrıma umar ve usman ve ali ve ala bakiye eshahabet ve tabiğin rıdvanullahi teala عليهم ejmäin. ey elhazirun elmuhteremun. ittakulla ham atiyo. inna allahum al-ladîn ittakab wal-ladînahum muhsimun. halallahu teala fi kitabi al-azîz. evvzu billahi min اِنَّا اَعْتَيْنَا كَلْكَفْشَرْ فَصَلِّي لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْدَرْ Okumuş olduğumuz Süver-i Celili Kur'aniye, Suri-i Kevser'dir. 114 Suri Kur'aniye'den 3 ayetle ikmal olmuş bir Suri-i Celili'dir. Mana bakımından Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Allah'ın vermiş olduğu inam ihsanı, ikramın beyanıdır. Müminler biliyorsunuz ki Kurban Bayramı erkan İslam olan yani İslam'ın temellerinden biri olan haç ibadetinin yapılmasını ve o günlerde Cenab-ı Hakk'ı zikrederek bu faraizin yerine getirildiği bir bayramdır ki müminler için ve aşkı sağlıklar için çok yüce bir bayram çok yüksek bir sevinci ifade eden bir gündür İbrahim Nebi Aleyhisselatü Vesselam o günün Hakkı olan muhabbetini ve haliliyetine dostluğunu ilan etmiş, ciğerinin parçası olan bir peygamber, İsmail Nebiyi dostu oruna hak oluna bıçak altına yatırmıştır. O günün seneyi devriyesidir ve İslam'ın İslamında bir rükne olan hac ibadetinin yapıldığı gündür. Hac ibadeti. Başta günlerde yapılmaz. Yapılır. Arafatı yoktur, minesi yoktur, müzelifesi yoktur. Umre hacı yapılır. Fakat bu kurban bayramında tamamen agyarının mani, efadinin cami olarak menasik haç ifade edilir. Ki Allah da bize bunu farz kurmuştur müminlere. Bunun sevgi, nüzülü nedir? Bu sure neden nazil olmuştur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ondan bir miktar arz edelim sonra sohbetimize geçelim. Fahir Risalet'in yedi evladı oldu. Dördü kız, üçü erkek. Fakat bunların hepsi küçük yaşlarda vefat ettiler. Alemin bakiye göçtiler. Yalnız Cenabı ı bint-i Fatma annemiz ki Resulullah'ın parçasıdır. Fah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Fatıma Düzzehra'ya hitap ederek ''Ya Fatime enti bid'atim minni'' ''Sen benim parçamsın'' demiştir. Yalnız Fatıma Düzzehra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Âlim-i intikalinden altı ay sonra âlim-i bakiye göçmüştü. Ondan evvel bütün peygamberimizin çocukları küçük yaşta vebat ettiler. Bunun da sebebi hikmeti vardı. Bunun sebebi şu şuydu. Resul aleyhissalatu vesselam Hatemel Enbiya idi. Peygamberimiz son peygamber yani. Nebilerin, Resullerin sonu. Efendimizin çocuklar olsaydı peygamber olması lazım gelirdi. Resul son peygamber olduğuna göre çocuklarının daha evvel gitmesi lazım geliyordu. Estağfurullah'ın bir tanesi bu. İki, yaşasalar da Resulullah'a layık olmayacak bir efale malik olsalar, halkın gözünde mahvub-i evladının çirkin harekatı, Resulullah'ın şanına, şerefine helal getirirdi. Cenab-ı Hak onun için küçük çocuklarının hepsini küçükken çocuklarına aldı. 7 yaşında İbrahim Aleyhisselam, Peygamber'in küçücüğü, mahdubunu, İbrahim, İbrahim Aleyhisselam, Resulullah'ın mahdubunu, o da vefat edince, küfar-ı Kureyş, yani kafirler, Kureyş'in kafirleri, Cenab-ı Resulullah'a başladılar hakkında şöyle konuşmaya ebter demeye başladılar. Ebter'in manası kökü kurudu. Sülalesi kalmadı manası Böyle konuşuyorlardı. Aleyhinde Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün sonra Peygamber Mescid-i Nebi'den çıkarken Muharrem-i Şeridin yani Mekke'nin haramından çıkarken Asim ve i ile kapıda karşılaştılar. Asim ve Vail Kabe'ye girdi, peygamberimiz Kabe'den dışarıya çıktılar. Kabe'de oturan küfar-ı yani Kureyş kafirleri, Asi ibn-i Vail'e sordular, kimle konuştun kapıda diye, ebterle konuştum dedi. Yani kökü kurumuş lan. Hakaratlı söylüyor yani. Resul bunu duydu, o kadar müteisir oldu ki, mahzun oldu ki, mübarek kalbi seniyeleri, miratı hak olan kalbi seniyeleri titredi. Gözünden yağ çöktü, o hüzünle Hz. Ali'nin pederi olan Ebi Talip Hazretleri'nin hanesine de şirketliler. Üzüntüyle ve yattılar. Üzüntü içerisinde. Ondan sonra bu ayet-i celili oldu. Cebrail Esselam geldi. Peygamberimize bu ayet-i kerimi tebliğ etti. Şimdi göreceğimiz mana deryadan bir katre, şenisten bir zerredir. Yani bizim vermiş olduğumuz mana ile Suri celilinin tamamen hakkaha manası vermiş demek değildir. Yalnız fakirin değil. Cümle müfessir-i kiram hazırlatının fahraziler, keşaflar, hazinler, şehaplar, onların verdiği manayla gene sure celil manası ikbar olmuş demek değildir. Tamamen tercih edilmiş manasına değildir. Herkes kabiliyetin miktarı, nasip miktarı manaya verdi. Dinleyenlerden de Herkes kendi kabiliyete kadar bu işi iyi Nasibi kadar yani. kabiliyeti ve nasibi kadar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Peygamberimiz'e ''İnna biz, Allah birdir, için biz'' diyor acaba. Burada inna kelimesi tazim içindir. Cenab-ı Hak, yerin göğün sahibi, bilinen ve bilinmeyen alemlerin maliki Habibi Huda. Şefii rucza Hazreti Mahbub-i Kebir Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'a tazim eder. Allah celle hazretleri peygambere tazim eder. Onun için ta'zîme-n-nebî ve, ve, min amira, ve Onun için ı min inna ve hak melekleriyle beraber bizatihi habibi huda'ya salat ederler. Öyle yaptığını söylüyor. Ben diyor Cenab-ı Hak inna Allah'a muhakkak Cenab-ı Hak ve melâiketehu yusallûl anen nebi Ben nebim olan Mahbubu Muhammed Mustafa'ya selat ediyorum. Allah. Ey beni tevhî edenler, beni birleyenler, benim varlığıma birliğime şerikim, nazirim olmadığına inananlar. Siz ne yapınız? Sallu aleyhi. Ona size ne yapınız? Selat ediniz. Diyor Cenab-ı Hak Celle ve Peygamberimize. Biz ne diyoruz mukaveleinde? Ey bizim Rabbimiz Allahümme manası ey bizim Rabbimiz Ey bizim Allah'ımız Rabbimiz sallu a, sallu a, sen ona selat et. Allah diyor ki ben Allah'lığımla, meleklerimle beraber Nebim olan, Nebi-i Hasım olan Muhammed'e salat ediyorum. Ey müminler siz de ona salat ediniz dediği vakitte biz ya Rabbi sen selat diyoruz. Allah bize sen selat diyor. Biz Allah'a sen selat diyoruz. Bunun manasına demek veriyor musun? O i̇nceliğine vak vakıf oldu mu? Düşündün mü? Tefekkür ettin mi? Diyoruz ki yani ya Rabbi كَمَا bakayım, Resulullah'a layık olan salatü selamı biz kullar bilemeyiz. Bize bu esrar verilmemiştir. Ancak bundaki olan esrarı ya biz sen bilirsin, ona layık olan salatı sen getir ya Rabbi diyoruz. Çok iyi. Semavatın ve ardın ve içinde bulunan ve bulunmayan alemlerin, bilinen ve bilinmeyen alemlerin Rabbi Allah, اِنَّا biz. Ataynake Habibi Muhammed niye sen mahzun oluyorsun? alıyorsun? oluyorsun. Ataynake sana verdik. Neyi verdik? Kevser'i verdik. Kevser'in birçok manaları var. Ulemanın vermiş olduğu manalardan birer miktar söyleyeceğiz. hayr kesiri verdik. Birçok hayırlar ihsan ettik yani. Kıyamet gününde nedamet anında cümle mahlukat-ı ilahiye çırılçmak. Ancak nebiler ve salihler setirli ve Allah'ın arşının gölgesinden gayri bir gölge yok. Livay-ı Ahmet altından başka bir saye yok. Bütün nas aç ve susuz. 50 bin sene miktarı bekleyecekler. Bu nasıldır? Nasıl olur? Falan. Akıllan, akıl terazisi Akıl kantarı fikir terazisi bunu çekmez. Ondan sonra halk bu Kevser denilen nehre koşacaklar. Su içmek üzere. zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Kevser'in sahibidir. Oradan yedi Muhammedle yani mübarek elleriyle ve Ebu Haydar-ı Kerrar, Esedullah el-Galip, Ebu İbn Ali Talip, Ali bi Ali İbn Ali Talip Esedullah Hazretleri'nin yediyle, ve Hasan'ınin muaverek elleriyle o kefseden su, su imlet çiğra olacak su içecekler yani. O kefseri sana verdik. O şeridi sana bahşettik. Hiçbir nevi bu kefsere malik olamadı. Hiçbir nevi şefaatükubraya nail olamadı. Hiçbir nevi, hiçbir rusul makam makam mahmuda sahip olamadı. Kefseri sana verdik. Yine senin ismiyle kendi ismimi minarelerde ve tevhidde andırdım i Muhammed her tarafta kim ki mümin la ilahe illallah diyor kasım Muhammed Resulullah ismimle ismini cem ettim üzülecek misin hala Kevser senin hayri kesir senin ismini ismimle cem ettim Kur'an ile senin ismini zikrettim terfi ettirdim cümle enbiyaya serdar ettim senin ayaklarının ayak tozuyla arşımı süsledim senin izni olmaya şefaat olmaz senin, senin izin olmayınca senin rızan olmayınca senin şefaatin olmayınca divan kurulmaz defterler okunmaz seni yani üzülecek misin İnna atayna kel Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana Fatime'yi verdim Allah. senin zürriyetin Fatime'den zuhur edecektir. 10 için cenab Fahri sallallahu aleyhi ve sellem ene ve alim min Ali ile ben bir nurdanız diyor. Resulullah'ın kerimi muhteremesi olan Fatime düzzehra talla Hazreti Ali Kerim Allah'ı ve senin, o tarladan gelen zürriyet-i Muhammedi, hafid Muhammedi Fatime'nin zürriyetinden geldi. İmam-ı Hasan ve İmam-ı Hüseyin ve Muhammed Hanefi Hazretleri. Senin zürriyetin kurumayacak. Senin zürriyetin şürafa ve saadet, yani segitler ve şerifler kıyamet gününe kadar herkesin zürriyetinden dünyada daha fazla olacak. Kıyamet gününe kadar senin ismi şerifini andıracağı. sadada hürmet ettireceği. Öyleyse fasalli. Mahzun olmak değil. Bana teşekkür et. Şükran, neymet için bana fesali, namaz kıl. Salah et. Vanhar, nahreyle. Kurban kes. Kurban kes. Cettin İbrahim aleyhisselam benim halilimdi. O evladını bıçak altına yatırdı. Sen benim habibimsin. Kurban kes. Cettin olan halilim evladını benim emrimle bıçak altına yatırmıştı. Ona bu, bu şehadeti yani İsmail'e bu şehadeti nasip kılmadım. İbrahim Nebim'e de bir şehit babası şerefini vermedim. Ecrini verdim yalnız. Ama senin evladın olan, hafif olan Hüseyin, İsmail'e bedel olarak kurban edilecektir. Yani söylüyor ki Kerbelada olacak hukuatı, İmam Hüseyin'in şehadetini haber vermekte bu ayet-i Fesalli, namaz kıl, venhar, nahreyle, kurban kes. İmne şahanekehüvel abitar, sana şeyh eden, sana buğz eden, seni sevmeyen, senden yüz çeviren, sana ebter diyen, o ebter olacak. Onun suyalesi kuruyacaktır. Zira rüzgara karşı ve güneşe karşı tükürenin tükürüğü kendi yüzüne gelir. Onun için dikkat buyurunuz. Burada bir sır söyleyeceğim sizlere. Dikkat buyurun ve tahkikat yapınız. Resulullah'ın aleyhinde kim konuşursa, ya ona bir ithala lisanında bulunan kimsenin ağzından öldüğü da mutlaka pislik gelir. Sorun cenaze ülkenin imamlara. Ağzından nicaset ilir. Ve kökü kurur. Bütün futuhatlar, bütün velilerin, bütün gazilerin, bütün şehitlerin yapmış olduğu bütün futuhatlar Evliyaullah'ta zuhur eyleen mucizat Hz. Abdülkadir'de zahir olan mucizat, şey ise keramat, Hz. Ahmed' Rifa'yı da, Hz. Ahmet'in Bedev'i de, İbrahim'in de, Şuhk'i de vs. Evliyaullah'ta zuhu eyleyin keramat, bütün onların şerefi Resulullah'a ayettir. Bütün futuhatlar, bütün paşalar, bütün padişahların yaptığı futuhatlar, Hz. Muhammed'e, şerefi Hz. Muhammed'e ayettir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul fethi olacak diye emretmeseydi, bugün sen burada oturmayacaktın, ben sana burada hudbu okumayacaktım bugün. venhar, nahreyle kurban kes. Aşıklar kurban kesmektir. Canını feda eder. Hani öyle söyledi aşkın birisini. Söyledi sizi ulema kavrayamadılar. Öyle tecelli geldi, Evvela ellerini kestiler kendisinin. Ve mübarek ellerindeki kanı yüzüne ak. Dedi ki ey ehl-i şeriat. Siz abdest almaktan bile soğuk günlerde sakınırsınız. Biz aşkın abdestimizi kanımızdan alırız dedi. Yani buradaki fedakarlık ve din İslam'ı anlayış ve Allah'a teslimiyeti gösteriştir. Bize büyük bir ibret ve irşattır. Neydi kurban kesmek? Aşıklar canlarını hak yoluna verdiler. Hangi ev var? Size hitap ediyorum. Ve bütün camilerde bugün hak rızasını bekleyen, ellerini bariga hadiyeti açan, hak gözlerini ibadullah'a. İbadullah'a. Hangi ev var ki Allah ya Resulullah yoluna şehit vermemiş? Evladını kurban etmemiştir soruyorum. Hepinize soruyorum. Ya dayın, ya cettin, ya ammin, ya teyzen, ya atizyenin kuşası, ya enişten. Muhakkak Muharrem meydanında ilahi kelimetullah için Muhammed uğruna kanla dökmüş ve şehit vermiştir. Onun için sen sakın kurban kesmeden kaçınma yani. Kurbanı nasıl keseyim, param var, bu kadar gidişir mi mi diye. Aşıklar Resulullah yoluna canlarını kurban etmişlerdi. Sen paranı kıy ve kurbanı kes. Resulullah'a farz olan sana vacip olan. Bizim mezhebimizde Resulullah'a farzdır. Birçok şey Resulullah'a sünnet olur, bize farz olur. Tehüc namazı gibi. Resulullah'a farz ve sünnettir. Kurban da Resulullah'a farzdır, bize vaciptir bizim mezhebimizde. Bu kurbanı yerine getir, kes. Zengin olanlar, hali vakti yerinde olanlar, kurbanı kesin edirler ve Cenab-ı Hakk'a olan kulluklarını ve muhabbetlerini bu şekilde Allah'a ishar ederler etmeli etmelidirler. Kurbanın ne şekilde olacağını hangi kurbanın kesilmesi caiz hangi kurbanın kesilmesi caiz koyu hayvanın bunu burada söylemek uzun bir şeye babes olacak. Kurban koyun hayvanından dişisi erkeği keçi hayvanından dişisi erkeği sığır, deve e, kara sığır bunlardan kurban kesilir. Deve ve sığır yedi kişi bir araya gelip bir kurban kesebilirler. Ama kebiçte yani koçta yahut e, keçide, kebiçte, çebiçte bir kişi bir hayvanı kesecektir. Altı ayıktan fazla olması lazım. Altı aylık olup da bir, bir yaşına dönüyorsa, ise hayvan biraz kemiği meymi, bineğini hazırla. Yarın kıyamet gününde kabrinden kalktığın vakitte bineğine bineceksin. Yani kestiğin kurbanla seni sıra attama, geçirecektir Nasıl olur efendim kurban beni kaldırma? Böyle şeylere laf edildiklerinden söz yok. Dini İslam'la istiza meydan yok. Kalsın aklında bunu düşünmeyen sana lüzum yok. Sen bakarsın ki ufak bir ufak bir şey adamı dünyadan ahirete götürür. Ufak bir mikrop yani. Değil ki bir koçuncana binip cennete girmek. Hiçbir şey değildir yani. Onun için Allah öyle yapacaktır kıyamet günde. Birçok şeyleri Cenab-ı Hak tahvil edecek. Güneklere hatta cenab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mirac Miraç'a çıkacağı vakitte ona bürak getirdiler. ile emin bürakı getirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Fah Risale sallallahu aleyhi ve sellem bürağa binmek istediğinde bürak yemin etti ki üstüme binirmem kimseyi. Ancak Muhammed bin Abdellahi yani Resulullah'a bindiririm. Ben onun onun ismini işitmiştim Cennat-ı Ali binler sene ona aşık olmuştum. Üzerime onunla kim binirmem deyince Cebrail aleyhisselam dedi ki ya bırak, senin üzerine binmek isteyen işte senin aşkınla Muhammed Mustafa'dır. Bırak titredi ve eridi yere yattı. <gülüyor> Dedi ki ya Resulallah senin aşkınla cenneti terke geledim. Dilerim ki kıyametten sonra cennete gideceğim vakitte sen benim üzerime rakip ol. Üzerime bin yani rakip. Dediğince Cenab-ı Peygamber ağladılar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki benim Kabirden kalkıp arsayı mahşere varman bir binek olacaktır. Ya Cebrail, Ya Rabbi nasıl olur? Benim ümmetlerim ne olacak? Onlara binek yok mu? dedi. Allah şu ayet kelimeyle onu ishar eyledi. Ve nehşerül müttekine ile rrahmanü vefta. Biz müttakileri binekleriyle haşrederiz. Yani kestiğin kurvanlar sana binek olarak gelecektir. Muttakiler, Allah'tan korkanlar, Allah'a sevenler kabirlerden kalkın, onlara da bünak olacak, onlara büyük bir ek gönderilecektir. Bu i kerimine Cenab-ı Peygamber teselli bulmuşlardır. Şimdi aşıklar Allah ve canlarını verdiler, başlarını verdiler. Ballarını dağıttılar. Sen Habib-i Muhammed'e bir muhabbetin varsa, Ali Muhammed'e ve eshabına hem de sana haber vereyim mi? Resulullah buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem ene ibn-i ben iki Kurban evladıyım. Birisi babam Cettem İsmail. Birisi de babam Abdullah. Hazreti Abdullah Efendiden kurtulmuştur. Pederi tarafından. Resulullah'ın bu bu sünnetini yerine getireceksin. Bir de tehdidi peygamberin var sallallahu aleyhi ve sellem. Hali, vaktinde, hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyenler bizden değildir. Bizim mescitlerimize gelmesinler. Yine eş-Zu'ac dahihten ümmi mümini Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a valdemize ya Ayşe kurbanın başında dur. Kurbanın ilk kanıya sıçradığı vakitte bütün suçların olmuştur diyor. Bedeldir çünkü. Ve kurbanı keserken şöyle, Allah'la şöyle konuşacaksın cenabı Hakla Ya Rabbi o kadar günah işledim ki, bütün vücudum ve yüzüm ve kalbim kapkara oldu. Sana karşı vücuduma bedel olarak bu hayvanı senin rızayı şeyim için kesiyorum. Eti etime, kanı kanıma bedel olsun Ya Rabbi deyip o şekilde keseceksin kurbanını da. Kıstıktan sonra üçe ayırırsın. Bir kısmını evladına, çoluğuna, çocuğuna, bir kısmını ahbabı yaranına, bir kısmını da efendim, fukaraya tevdi edersin. Bazı ahmaklar hayvanın parça etleri falan kalıyor falan. Kedilere vermiyorlar, sakın öyle bir şey yapma. Kediler de yesin. Keltler de yesin. İyi adamın malını fareler de yer. Öyle hayırlı olur ki herkese faydası olur yani. Onun için men etmeye kalkma hayvanatı bile. Bazı terseminler var, hayvanlara vermiyorlar, toprağa gömüyorlar, falan. sakın ha, öyle şey yok. Nasıl ki Hz. Oğlu İsmail'i sümeledi, süsledi, saçlarını taradı, elbiselerini giydirdi. Çünkü Hz. İbrahim Halil demişti ki dostuma gideceğim, İsmail'i dostuma götüreceğim demişti. Sen de dostun yoluna kurbanını veriyorsun, kurbanını İsmail'ini süsle. Kınala, eziyet cefa ederek götürme, sürüyerek, vurarak falan böyle temiz bir ihtikada tam olan bir kimseye kurbanını kestir, kendini kesemiyorsa. Besmele'si kesilen kurbanın eti yenmez. diye Hangi hayvanın soğusunu? Besmele'si kesildi mi yenmez. Hristiyan keserse yenir de Müslüman kasten İslam'ın teşhisi Besmele'yi tergelirse yenmez. İlahsızların kestiği yenmez. Yani hiçbir dinin süluku yok, hiçbir sahibi değil, böyle kimsenin kesi de yenmez. Bir salih kişiyi al, kurbanını kestir, duasını yap, bilmiş ol ki ezri göreceksin. Ve, ve senin vücuduna bedel olacak, evladı ayağının başına gelecek felakete ve belalara da kalkan olacaktır. Mezbah'e götür, kes kim uçakla, hayvana eziyet şefa ver, gözlerini kapat, ayaklarını bağla, Kı kıbleye karşı çevir, Allah'a Ekber diyerek kes ve vacibi ilahi yerine getir. İkincisi, yine Resulullah tehdit ediyor kurban kesmeyenlere. Hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyen bizim mescidimize gelmesin, bizden değildir bunlar. İki, hali vakti yerinde Olup da kurban, hali vakti yerinde olup da, şart koşuyoruz yani, tukaraya değil. Zengin keser, fukaraya yer. Hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyen, ister Hristiyan olarak, ister Yahudi olarak ölür. Hangi din iltişe ediyorlar, hem sizi Böyle tehditler vardır. Anlışın bugün zengin oldunsa, zekatta üzerinden sene geçmek lazımdır. Bugün zengin oldunsa eğer hemen kurbanı almakla mükellefsin, yizeceksin. Allahü Subhane ve Teala Hazretleri inşallah şu anda e, arefe günün sabahından kurban bayramının üçüncü günün ikindiye kadar her namazdan sonra tekbir almak vacib olur. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe illallah Allahu Ekber, Allahu Ekber ve İllâhan ve Yani kurban bayramının arefesinin sabahından, bayram sabahından değil, arefesinin sabahından bayramın üçüncü günü ikindiye kadar tekbir alınır ve kurban kesilir. Arife günü kesilen kurban, kurban olmaz. Olur, vacip olan kurban yerine geçmez. Cevabı olur. Mutlaka vacip, vacip olan kurbanın ifası için bayram namazdan sonra kesmek lazımdır. Acaba anlatabildik mi? Ve üçüncü gün ikindiye kadar. Üçüncü gün ikinde tekbiri biter çünkü hac şeyinde tamam olmuştur. tavav hac. Müminler Cenab-ı Hakk'ı ham sena ederiz ki bizleri Ümmet-i halk halketti. Ve kendisine kulluk şerefini verdi. Ve bize Kur'an-ı Keriminde yâi hellezina âme'nü hitab ile etti. Bizi Habib-i Muhammed'e ümmet etti. Bize az ibadetele çok çok cevaplar, ecir azimler verdi. Ve ümmetlerini en son olarak bizi getirdi iki değil bir günün ikindi ile akşam arası kadar. Üçe böl bölem kainatı yani insan, beni beşeriniz zuhurundan kıyamet gününe kadar üç'e ayır. Bir kısımları şeye kadar efendim. Öğleye kadar, bir kısmı öğleden ikindiye kadar, ümmeti Muhammed'e ikinden akşama kadar olan vakti verdi. Kısa vakti verdi, fakat ibadetlerinin sevabını kat kat icra etti. Beş vakit namaz kılana, elli vakit namaz sevabı verdi. Bir kuruş sadaka verene, on kuruş sadaka vermiş gibi icra sanat verdi. Sus işleyen bir mümin, Allah'a döndüğü vakitte günahlarını affetti. Beni İsrail'de böyle değildi bize azim ümmetlere. Bunların hepsi Hz. Muhammed'in şerefinedir. Sallallahu aleyhi ve sellem'in şerefinedir. Onun şerefine bunlar bize bahşe olmuş. Şimdi sen eğer Habibi Hudaya ve onun âline ve evladına, eshabına, ensarına, evliyasına, ulemasına hürmetin varsa, Allah'ın emrini yerine getir ve halis bir kul olduğunu ve ümmeti Muhammed'ten Muhammed'den bir salih kişi olduğunu böylelikle amel defterine kaydettir. Vallahi yedi ila dârihi selam ve yekdim ve inşa'e ilâh Haftaya cuma günü bayramın ikinci günü olmak münasebetiyle ikinci gün ol münasebetiyle camimiz kapalı burası çarşı makinası diye. Onun için hepinizi yani daha hulule müşerref olmadığımız idduha hakkında ümmet-i olmasını, vesillerin uzun seneler hayırlı amellerle, hayırlı ömürlerle yaşayarak Allah rızasını, peygamberin muhabbetini kazanmanızı Allah'tan niyaz ederim. Elhamdülillahi, Elhamdülillahi, Elhamdülillahi ve salatü ve salamu ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve sahviye ve Bazı e, yani kavai'de fıkhiyeyi öğrenmek isteyenler, bir şey bitirdim kutlayı, namazdan sonra bana sorabilirler yani. Ya söylediğim sözleri yanlış anlayanlar yahut yanlış anlattığım sürücüsü anlıyor bazen lisanımda bugün rahatsızım biraz. Efendim sorabilirler yani müşküllerini. Alhamdulillah, hamd ve salatü ve salam ala sünna Muhammed Muallim ala Sahabi ve süllem ve tekrime al ifaqam etişanı ve jalla min kaini mufra ma amira. İnna Allah ve melaiketahu yusallun al Nabi. Jai ve lizna amin yusallu ve süllem teslima. Allahumma sallallahu Muhammed Muallim Muhammed ala Sahabi ve süllem. Allahumma sallallahu sünna Muhammed Muallim Muhammed ala Sahabi ve ala ve Allah. Ufak bir şey de anlatacağım size. Zuhuretti sindik. Yani bunu atmadan geçmeyeceğim. Şimdi zuhuretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son dönemlerinde yani peygamberimiz iki cihan arasında cenab tarafından muhayyar bırakılmıştır. Resulullah Efendimiz retik-i ala olan Allah'ı tercih etmiş. Yani ahiret tarafını tercih etmiştir. Bekayı tercih etmiştir. Tercih etmiştir o anda getiriyorlar başına muharak başına su döküyorlardı. kovayla mı böyle şey. Çünkü Yahudiler peygamberimizi zehirlemişti. Senler sonra bu zehir meydana çıktı. Ve yanıyordu bu muharak cesetleri. Çünkü bu rütbeyle peygamberimize şehadet tutup söylenecekti. Hiçbir nuhsan kalmayacak. Gazilik, şehadet hepsi peygamberi hocam Su döktürüyordu başına, kova getiriyorlardı. Diyordu ki, Hayber vakasında yemiş olduğum zehrin Şiddetini şimdi görüyorum. Su ökünüz yanıyor ateşte. Ve mevt esnası biraz şiddetli olmuştu peygamberimizin. Bunun da sebebi hatta alaya şöyle şeyini yazda buyurmuş peygamberimiz. Muhabbetiniz artsın diye anlatıyorum. Belki geç kalırım, geç kalıyorum. Ben geçmeyeceğim. Haftaya hiç ya, ya çıkmam. Evet. Ölümün şiddeti hakkında şöyle konuşmuştu peygamber. Ruh ruh kabz olunduğu vakitte 300 kılıç darbesi gibidir. 300 defa bir adama kılıçtan vurularsa, sana kadar acı duyarsa, ruh vücuttan öyle ayrılır. Ama hakkı sevenler için tecelliyat olur. Tereyağdan kıl çeker gibidir. Bu nasıl olur diye sorarsan o da güzel. İnsan sevgilisiyle sevişirken falan, şey kalışırken falan bir tarafı çizilir, duymaz. Sonra farik olur, bakar bir yere acıya bakar ki bir çizilmiştir. Yani onun gibi duymaz. Ya top oynuyor adam, topta fena olmuş. Tekme yer, sille yer falan hiç duymaz. Toptan ayrıldıktan sonra acısını duyar. Ha, şimdiki o ölüm anında bu 300 kılıçlar ve salihede, salihede, abide de hepsine bu, bu şiddeti görecektir. Fakat salihlere, aşıklara cennet gösterilecek. Oraya bakarken duymayacak acıyı. Bu acıyı duymayacaktır. Resulullah Efendimiz, Ya Rabbi bu ölümün şiddetini ümmetine verme. Bana tattır demişti. Buna binaen biraz ölümü şiddetli olmuşlar peygamberin. Bu zehir şeyiyle, ilgisiyle yere su döküyorlar getiriyorlar kovayla su döküyorlar diyorlar. O aralık bintin dinlebi Cenab-ı Fatıma Zehra yani saidin i Şehîdeyn olan Hazreti İmam-ı Hasan'ın ve İmam-ı Hüseyin'in anneleri kendi kerimeleri ki pek sevdiği Fatıma Zehra. Resulullah'ın huzuruna kaç defa Fatime içeri girerse peygamberimiz ona ayak kalkardı. Fatime. O kadar o kadar seviyor. Ve mübarek ellerini bağrına basar ellerini öper Cenab-ı Kendi evladı kız parçası. Yanına çağırdı Fatime ağlıyor. Ve ona dedi ki ya Fatime bir şey söyledi. Fatime Tüzehra şiddetle ağlamaya başladı. Sonra bir şey daha söyledi. Fatime güldü. Sonra sormuşlar. Demişler ki ya Fatime baban bir şey söyledi kulağına. Pedere muhteremin ağladın şiddetle ağladın. Sonra sonra bir şey söyledi. Tekrarın tebessüm ettin. Diyor ki bana dedi ki ben iki cihan arasında muhayyır kılındım. Refiki alayı seçtim. Yani alem baki Rabbimin yanına. Dedi ona ağladım. Sonra kulağıma el dedi ki, ehli beytimden bana en yakın zamanda gelecek olan sensin. Çok yakın bir zamanda ya Fatima e kavuşuruz. Ve Cenab-ı Allah'ın alemi cemale göçtüğünden alt ay sonra Cenab-ı Fatime alemin bakiye göçtüler. Fakat bu 6 ay arasında kendisine bir ev yaptırdı, ismini Beyt el -Hazan koydu, mahzuniyet evi, ağlama evi, üzüntü evi yani. Oraya gider. Vâbata vâbata vehb ban mahu âlîya âlîya âlîye canal Fatime. hanesine bakmaz oldu. Hatıb-i bakmaz, onlara alakadar olmaz oldu şeyinden. Bir gün Cenab-ı Fatıma-tü Zehra'nın hanesine peygamberimizin bir devesi vardı. E benim bu deve olur mu bize göre oluyor. Başkalarına göre olmaz belki. İsmini de veren Kusva idi. Hacetü'l Vedâ'yı onun üzerinde okumuş idi. O her gün gelir, mescidi peygamberin kapısına içeri bakar, mihrahta peygamberi göremeyince böğürerek dağlara kaçardı. Her gün gelir mescidi peygamberi bir de kapıdan, anla gidemezsin. Resulullah'ı mihrahta göremeyince ağlayarak dağlara kaçardı. O gün geldi Fatime'ye seslendi. Dedi ya Fatime ben gidiyorum ahirete, bir emrim var mı dedi. Babama söyle artık dayanamıyorum, beni alsın dedi. Allah'a söylesin beni oraya aldırsın. Ve deve kafasını taşa vurarak taşa vura vura kendisi intihar etti. O kusu anamın ki deve. O gece Resulullah'ı gördü Cenab-ı Fatıma-ı Zahra. Kızım Fatıma yarın bana geleceksin dedi. Üstesi günü Fatıma ağlayarak evde şey yapıyor, evin vazifelerini görüyor. Feryade ederek, nefa ederek. Hazrı Ali geldi. Fakat o gün, her gün böyle bu şekilde hüzün, hüzün olan Fatıma, o gün daha şevkli. ve Kendisinde gayet de güzel bir şey var, yani bir değil Tebdil var yani halinde. Her gün ağlayan yani ağlayarak evini süsleyen Fatıma Düzhara. O gün bir beş haşet var yüzünde i̇mam Ali geldi. Dedi ya Fatıma bugün sende bir hal var, bir sevgi var, bir neşe var, bir müjde var. Bu nedir bu halin diye sordu. Dedi ki ya Ali, bugün sana ben misafirim. Ben babamın yanına gidiyorum. Artık iş tamam oldu bugün bizim iş. Sana vasıya ediyorum Hasan'ıma Hüseyin'e iyi bak. O gün onları taramış, saçlarını örmüş, sürmelemişti Hazreti Haseneyn'i ve söyledi, dedi ki ben sana vardığım vakitte senin bana verecek mihrin yoktu. Ben cenab Hak'tan delirdim ki Ümmet-i Muhammed'in evlatlarıma ağlayanların, evlatlarıma musibeti ağlayanlara ben şekil olayım diye. Bak bana bir buka getirdiler cennetten yani berat getirildi seni anlayacağım. O şey yanında duruyor, şu kutunun içerisindedir. Benim kefenim arasında onu koyu ya Ali. Ve cenab fatıma Zehra Allah dedi ve Alem'in bakiye göçtü. Dünyadan ayrıldı, Alem'in darül dar bekaya karar verdi İmam Ali yıkadı fatıma Zehra'yı. Ben bunu söylemiştim de evvel birisi kazme edememiş, gitmiş Şemsettin İşin Efendi'ye söylemişti. Böyle. Sonra ispat edip getirdim, gösterdim Buhari'nin yerini. Bunun sebebi de şu. Herkes öldüğü vakitte İslam ahkamına göre karısı boş düşer. Bitmiştir nikahı. Dünyada nasıl ki Cenabı Haydar-ı Kerrar'ın ailesidir Fatime, ahirde de Hazreti Ali'nin nikahındadır. Ona işaret vardır bunda. Allah Allah. <gülüyor> Hazreti Ali yıkadı, ayı koydu. Yine Vasiyeti Fatime-i Beni götürsün babama. Dersin ki Ya Resulallah Fatime'yi sana getirdim dersin. Bir işaret olursa beni oraya defneyle. İşaret olmazsa götüreceğini Dülbakı'ya koy. İmam Ali Hazreti Fatimeyi yıkadı, teşvik ettiler, götürdüler. hücret saatin önüne, Resulullah'ın türbe-i saadetinin önüne. Ve kabrini oraya kazdılar. Ve dediler ki, ya ya Resulallah sana kızım Fatıma'yı getirdim. Yemin diyor İmam Ali. Resulullah getirin bana Fatıma'yı dedi. Ve kabre koyduğum vakitte Resulullah'ım kucağına verdim diyor. Ve İmam Ali söylüyorum. Şimdilik orası Hücre-i fatıma Zehra'dır. Orada dua edilir. Kabrini cennet-i vakite gösterilir. Fakat Resulullah Efendimizin yani gece teheccüd namazı kıldığı yerin arkasındaki odadır. Hem i̇mam Ali ile gerde girdiği yer hem çocukların dünyaya getirdiği yer orasıdır. Ve yattığı yerde Hz. fatıma Zehra Resulullah'ın koynundadır. Vallahu yediülâ edâri selâm Allahümme insul islam vel müslimîn Allahümme kahr ve halki ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve alim Muhammedin ve sahviye selim. Yevme la malum ve la benü illa mentallahu ve kalbi selim inna allahi emmül vel ihsan ve ita'icil kurba. Ve yanhan'l fahşai vel mümker. Ve le zikrullahu ekber ve allahi ya adım. Allah'a